Anlattığınız şeyi itikadına sahip birisinin arkasında namaz kılmak insanı dinden çıkarır mı? Dinden çıkarmaz ama böyle bir namaz da namaz olmaz. Benim imanımı iman saymayan bir insan, beni kafir sayan bir insan, kendisi gibi inanmayan kimseleri kafir sayan, müşrik sayan bir insan, imam olup da bize namaz kıldırmamalı. Efendim ümmetin vahdeti, birliği, bütünlüğü falan filanı adam beni Müslüman saymıyor. Beni müşrik sayıyor, beni kafir sayıyor. Ve bana diyor ki eğer imamları araya koymazsan senin imanın iman değil, ibadetin de küfürdür. Bunun e, kendi kaynaklarından naklini birkaç seminer önce yapmıştım. Burada bulunanlar hatırlayacaklar. Yani imamiye itikadına sahip olmayan bir kimsenin yaptığı ibadet iyi küfürdür diyor adam. İmamiyenin inancı bu. Şimdi bunun arkasında ben nasıl namaz kılayım? Hasbel kader, hasbel beşer düştünüz, kıldınız. Küfür olmaz. Ama bana sorsanız caiz midir? Böyle inanan birisinin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü bu... Bu rafıza inancı, bu rıfz, rafz, şii olmak başka bir şey, rafızi olmak başka bir şey, işte bu rafızilik.